Arkadaşlar iyi akşamlar olsun. Abbas Tekin, Eftal Karaman, Esra Ayçiçek, Ayşen Zeybek. İnşallah beni duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Peki o zaman sorun yok demektir. İyisin inşallah. Bir yaramazlık yok. Ses az diyor Esra. Bakayım ses düzenine. İyi ses. Ee, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Allah iyilikler versin inşallah hepimize. Ee, bu soğuk İstanbul gününde inşallah ve akşamında daha doğrusu. Ee, hangi müfessirimizi işliyoruz bu akşam? Şevkaniyi işliyoruz. Evet, şevkaniyi ve onun e, tefsirini e, birlikte işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, şevkani sadece şunu belirttiğim 19. asrın miladi 19. asrın yetiştirmiş olduğu hakikaten büyük alimlerden alimlerinden biridir. Yemen, Yemenli büyük bir alim. Çok önemli eserler yazmış. Önemli fikirleri var. Bunları zaten siz inşallah metni okuyunca göreceksiniz biz metinden met, takip ederek müfessirimizi onun bazı ayetleri nasıl yorumladığını e, görmeye çalışalım. Yakından görmeye çalışalım arkadaşlar. Evet bu büyük müfessirin tesirinden e, Müminun suresinin e, baş kısmındaki ayetleri göreceğiz. Bakalım müfessirimizin metodu nasıl nasıl bir yöntem takip ediyor birlikte e, anlamaya görmeye çalışalım arkadaşlar suratul mu'minun aslında nasıl olması lazımdı doğrusunu arkadaşlar bu ifade nasıl olmalıydı sizce suratul evet Ayşe hemen doğrusunu yazdı suratul mu'minin olması lazımdı Peki niye böyle gelmiş olabilir sizce? Yani fazla zaman kaybetmemek için söyleyeyim. Burada El-Mu'minun'u özel bir kelime olarak, isim olarak düşündüğü için böyle almış. Yani burada El-Mu'minun kelimesini özel isim gibi değerlendirmiş. Özel isim olunca sanki İzafe tekibinde hareketi değişmiyor, etkilenmiyor gibi bir izlenim vermiş. Ama bu durumlarda arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Eğer bir kelimeyi özel isim olarak değerlendiriyorsak tırnak içerisine alır. Aslında burada el kelimesinin tırnak içerisinde verilmesi lazımdı. Aksi takdirde burada surat u de mesela demesi lazım. Zaten aşağıda da e, o şekilde de gelecek göreceğiz biraz sonra. Diyor ki müfessirimiz her müfessirinin yaptığı gibi önce sure hakkında bazı bilgiler veriyor. Mesela diyor ki hiye mekkiyetun bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Ee, evet bazı surelerimizin Mekke'de bazı surelerimizin Medine'de indiğini biliyoruz değil mi arkadaşlar? Ama e, bazı surelerin Mekke'de mi Medine'de mi indiği konusunda ihtilaf var. Acaba bu sureyle ilgili bir ihtilaf var mıdır? Diyor ki şevkânî, bilâ hilâfin ihtilafsız. Demek ki Mü'minun suresinin Mekke'de e, indiği bütün alimlerin ittifakıyla sabit olmuştur. Yani bütün alimler bu kanaattedirler. E, bunun dışında herhangi bir görüş, herhangi bir fikir beyan edilmemiştir. Halen Kortobi diyor ki Kulluha Mekkiyetun Surenin tamamı. Çünkü biliyorsunuz e, hani bizim tefsir kültürümüzde öyle bir şey de var. Diyelim ki surelerin, bazı surelerin hepsindeyse bazı surelerin bir kısmı Mekke'de iniyor. Bazı ayetleri Medine'de inmiştir. Veya tersi de e, olabiliyor. Dolayısıyla işte mesela deriz bu sure Mekke'de inmiştir. Ancak şu şu şu, şu ayetleri Medine'de nazir olmuştur. Ya da tersini söyleyebiliriz. Böyle şeyler de oluyor. Acaba Mü'minun suresi için böyle bir şey var mı diye baktığımız zaman diyor ki kurtuluyor. Tamamı. Surenin tamamı Mekke'de nazir olmuştur. Cemii. Bütün alimlerin görüşüne göre Sure Mekki'dir. Üstelik tamamı Mekki'dir. Yani surenin tamamı Mekke'de nazil olmuştur gün müfessirimiz. Bu birinci verdiği bilgi. İkinci olarak peki ayet sayısı kaçtır? Çünkü müfessirlerimiz genelde bu konuda da bilgi verirler. Bu وَاَيَاتُهَا Şevkânî'nin verdiği bilgiye göre Mü'minun suresinin ayetlerinin sayısı مِئَتُونَ 10 ayet. Demek ki kaç ayetmiş? 119 ayet arkadaşlar. Süremiz 119 ayetten ibarettir. Ve kad ahraja Ahmedu ve Muslimun ve Abu Davud ve Tirmizi ve Ibn Majah ve gayruhum bütün bu hadis alimlerimiz Abdullah ibn Sa'ib Abdullah bin Sa'ib'ten nakletmişlerdir. Ale demiş ki Abdullah bin Sa'ib eee sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Mekke'de peygamberimiz namaz kıldı. Hangi namazı arkadaşlar? Subha sabah namazını kıldı peygamberimiz. Mekke'de sabah namazını kıldı. Festeftaha Suret el Müminîn e, bu bakın Suret el Müminîn'de burada özel e, bir kelime muamelesi yapmadı. Cümle içerisinde geçen normal bir kelime gibi değerlendirdi ve orada etkilendi. Eee suresiyle arkadaşlar namazına başlamıştır. Yani eee e, Suresi'ni ve Müminûn Suresi'nin bazı şunu da söyleyebiliriz baş kısmını da diyebiliriz, okumuştur. Yani ya müminin suresinin, ya müminin suresinin baş kısmını ne yapmış peygamberimiz kıldığı sabah namazında okumuştur. Yani hepsinin baş kısmını mı, bilgi vermemiş müfessirimiz. Ha devam ediyor, pardon devam ediyor. Hatta, ıze, ce, nihayet yani demek peygamber başladı müminin suresini okumaya devam ediyor. Nihayet geldi. Ne geldi? Zikru Musa ve Harun'a. Musa peygamber ve Harun Peygamber'in kısası. Onlarla ilgili kısım geldi. Oraya kadar peygamberimiz okudu. Eu, zikru İsa. Ya da e, bir görüşe göre de İsa peygamberle ilgili kısma kadar okudu. İsa peygamberin zikri. Geçince Ahavetuhu Sa'latun. Ee, ne olsun arkadaşlar? Sa'latun kelimesi. Ne olmuş peygamberimize? Ehhezethu. Huzamidir peygamberimize gidiyor. Ne olmuş peygamberimiz arkadaşlar? Ehhezethu sa'latun. Ya harika. Evet öksürük. Bir öksürük tuttu peygamberimizi. Bunun üzerine okumasını bitirdi. Ferrake'a ve rıkuya gitti. Demek ki ee, o zaman şunu görüyoruz. Mekke'de peygamberimiz bu sureyle sabah namazını kılmış e, ve belli bir kısmını okumuş. Ondan sonra da rükuya gitmiş. وَخَجَلْ بَيْحَقِيُّ Hadis-i اَنَسٍ اَنَسْتًا نَقِيلًا yani enes'in hadisi olarak beyhaki bize bildirmiş. Neyi bildirmiş? اَنِنْ نَبِيِّ sallallahu اللّٰلٰهُ عَلَيْهُ Peygamberimiz şunu söylemiştir لَمَّا Allahu اللّٰهُ الْجَنَّةَ Allah cenneti yaratınca قَالَ cennete diyor ki pe, Rabbimiz تَكَلَّمِي konuş diyor konuş diyor cennete فَقَالَتْ cennette konuşmaya başlıyor ve diyor ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِمُونَ şüphesiz ki müminler ne olmuşlardı arkadaşlar? Ne diyelim? Ne diyelim? Eflehaye? Kad efleh hal müminler ne olmuşlardı? Müminler? Kad efleh hal kurtuluş demiş neval, nebiye de kurtuldu demiş. Ferahlık, kurtuluşa erdi diyor arkadaşlarımız. Evet, e, peki, kurtuluşa erdi diyelim. Yani tabi e, bunlar yanlış manalar değil ama böyle sanki daha güzel bir mana bulunabilir. Felah buldular demiş Selma Yürümez. Evet, felah buldular ama Türkçe değil ne demiş Selma? Felah buldular. Yani şöyle güzel bir Türkçe'de diyorum ama bir, bir karşılık bulursak. Kad afle hal Müminler kurtuluşa erdi. Tamam doğru ama böyle Arapçadaki manayı yansıtmıyor. Rahata kavuştular demiş Hatice Hılmaz. Ee, hmm. Yani o da tam usulmadı bilmiyorum. Ee, peki zaten biraz sonra o zaman şöyle yapalım. Şimdi e, Selman'ın dediği gibi diyelim yani felah buldular diyelim. Felaha erdiler diyelim. Felahın ne olduğunu da biraz sonra bize zaten müfessirimiz muhtemelen açıklayacaktır. Orada e, daha iyi anlamış olacağız. O zaman şimdi Selman yaptığı gibi yapıyoruz. Kad <gülüyor> aflehal ama kad var şüphesiz ki müminler felah buldular. Tamam peki felah nedir onu biraz sonra anlamaya çalışacağız. Demek cennetin ağzından çıkan cennetin konuşmuş olduğu ilk söz bu oluyor. Tabi bu hadislerin hemen belirttiğim sıhhat dereceleri kesinlikle ve kesinlikle e, tartışmalıdır arkadaşlar, şüphelidir. Yani bunları %100 e, yüz doğru birer rivayet gibi değerlendirmemek lazım. Bu ahrecahu eydan yine ahrecahu'daki huzamiri kime gidiyordu? Kime gitsin ahrecahu huzamiri arkadaşlar? Bu ahrecahu eydan. Ha peygamber hayır kesinlikle Hatice cennete hiç gitmez esra cennete de gitmez. Hu diyor. Nebiye evet e, diyor hadis diyor doğru hadis diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada o da İbnü' hakim bu hadisi yani birazcık okuduğumuz hadisi Beyhaki vermişti aynı şekilde i̇bn Adi ve Hakim de bu hadisi nakletmişlerdir. Güzel. Ve ahcet taberaniyü fü sünneti vebnu mirdevey min hadithi ibni Abbas'in mithlehu yine taberaniyde İbn-i Merduye veya mirdevey farklı şekilde okunuluyor bu kelime Bunlar da İbn Abbas'ın hadisi olarak benzerini zikretmişlerdi. Demek ki başka bir var, yanıt gelmiş. Orada da Taberani ve İbn Merdu'ya zikretmişler İbni Merdu İbn Abbas hadisi olarak. Ee, peki "Vakad varada fi fazail el-10 ayati min evvel hadi sureti ma seati qriban." Nedir bu fasl arkadaşlar? ve bu arada ne olmuş? varid olmuş. Hangi konuda? Fî fâvâ ille aşrîl On ayetin fazileti konusunda. On ayetin ne kadar faziletli olduğu, ne kadar değerli olduğu konusunda. Hangi on ayet? Min evveli hâzih suratî. Bu surenin başında yani okuduğumuz sure olan Mü'minun suresinin başındaki 10 ayetin fazileti hakkında varit olmuştur. Ne? Ma o şey ki seyeti karir aşağıda biraz sonra zikredeceğimiz hususlar varit olmuştur. Arkadaşlar şimdi burada müfessirimiz vermedi gerisini. Niye? Çünkü bunlar daha çok rivayet türün türüne giriyor. Yani tefsirin rivayet türüne giriyor. Ve şevken ne yapıyordu şevken arkadaşlar? Şevken'i hani zaten tefsir adından da anlıyoruz. Neydi tefsirin adı? Fethül Kadir değil mi? El cami beyne fenneyi rivayeti ve dirayeti min tefsir değil mi? Yani rivayet ve dirayet yöntemlerini toplayan bir arada veren tefsirdi. Dolayısıyla hem dirayet hem rivayet vardır. Önce dirayeti veriyor, sonra rivayeti veriyor. O yüzden bir, şimdi burada dirayet verecek bize. Dirayet kısmı bittikten sonra işte rivayet yöntemiyle bu okuduğumuz kısımları bize açıklayacak. Orada verecek geri kalanını. O yüzden burada zikretim. Demek ki seyeti ben demek biraz sonra zaten onları diyoruz. Ben size yani dirayet kısmı bittikten sonra onları ben de size zikredeceğim, vereceğim. Şimdi gelelim e, dirayet kısmına. قَوْلُهُ Allahu Teala'nın şu sözü قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Ne demiştik biraz evvel? Şüphesiz ki müminler felah buldular, bulmuşlardır diyelim. Felahın ne olduğunu daha bilmiyoruz. Şimdi şimdi burada bir kad var değil mi? Kalel Farra'u Ferra diyor ki kad ha huna bu ayetin başındaki kad yani kad aflaha dedik ki buradaki kad e yecuzu en tekunan te tekid olabilir diyor. Tekid anlamında olabilir. Tehdit anlamında olması mümkündür. Ne için teğid olur arkadaşlar? falahil الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin felahını tekit eden bir edat olabilir. Yani hiç şüphesiz ki kesinlikle müminler kurtuluşa ermişlerdir veya felah bulmuşlardır anlamında tekit ifade ediyor olabilir. Bu bir. وَيَجُّزُ aynı şekilde arkadaşlar mümkündür ne mümkündür اَمْ تَكُونَ تَقْرِيبًا lil min al-hali yani e, maazi e, taqriban li'l-madi maazi yakınlaştıran bir edat olabilir nereye min al-hali hale maazi hale yaklaştıran bir edat bir kelime durumunda da olabilir demek ki bu kat kelimesi bazen e, hani tekit için geliyor ama Bazen için gelebilir? Geçmişte bir olay olmuştur. Sanki o olay bugünmüş gibi, bugün olmuş gibi bu anlamı da bize yansıtmak için kullanılabilir. Mesela biz de değil mi? Mesela diyoruz ki, ya işte acaba şu şurada bir ev alsak mı? Şu işi yapsak mı? Değil. Hani konuşuruz konuşuyoruz ya. Sonra babamız diyor ki, bu iş burada bitmiştir. Değil mi? Bak, bu iş bu. ki yani ev alınmamış veya satılmamış, her neyse yani bir şey mesela, diyelim ki adam işte kızını ev verecek, oğluna kız alacak tartışma falan çıkıyor, bir şey oluyor diyor, bu iş burada bitmiştir Bak, bu iş burada bitmiştir, sözü ne yaptı yani gelecekte olan bir şeyi bugüne getirdi Arapçada da böyle yani geçmişte olan bir şeyi bugüne getirmek için kat kullanılabiliyor, bu bir yani e gramatik durum arkadaşlar Peki niye böyle olabilir diye sorduğumuz zaman müfesser diyor ki en ne kad çünkü diyor kad edatı tokar bul maviye men hali pali maziyi hale getiriyor yani hal dediğimiz bugüne geçmişi bugüne getiriyor hatta öyle ki tulhikahur bi hükmühi sanki sanki artık geçmişte olan hadise bugün olmuş gibi bir özellik kazanıyor, bir hüküm kazanıyor. Yani e, geçmişte olan şey bugün olmuş e, gibi hüküm kazanıyor. Bugünkünün hükmünü alıyor. Tülhikuhu lahika yelhaku yani lahik olmak, birleşmek, bitişmek demek. Değil mi arkadaşlar? Yani e, kad öyle yapıyor ki geçmişteki olayı bugüne getiriyor ve bugünkü olayın hükmünü ona veriyor. Bugünkü, bugünkü olayın hükmüne, hükmün mesabesine gelir. O yüzden böyle bir e, e, özelliği de olabilir bu kat kelimesinin. اَلَا تَرَاهُمْ يَقُلُونَ Bilmez misin ki e, onların şöyle dediğini görmez misin? Yani terahumdaki humza zamir kime gitsin? Yani e, şu aşağıdaki sözü söyleyenler kim söylüyorsa onlar. Tabii ki genelde de müezzinler söylüyorlar. En azar <gülüyor> müezzinlerin şunu dediğini bilmiyor musun? Haberin yok mu bundan? Ne diyor müezzinler? Kad, <gülüyor> kâmeti salatu. Bakın daha biz arkadaşlar oturuyoruz. Özellikle erkek arkadaşlar daha iyi bilirler. Yani, yani bayanlar da bilir, dayanmış anlaşın olmasın. Yani cemaatle namazı daha çok kimler onlara daha iyi bilir. Yani oturuyorsunuz, bir kalkmış kâmet getiriyor. Daha siz oturmuşsunuz, kalkmamışsınız diyor ki müezzin, kâmeti salatu namaz başladı diyor. Hala başlamadı yani geçmişteki olan bir olayı bugüne veya gelecekte olan bir olayı bugüne getiriyor, bugünle birleştiriyor adet. Yani bu bir üslup arkadaşlar. Her dilin kendine göre böyle bir üslubu var. Kâble hali kıymaya henüz başlamadan, henüz namaz başlamadan Namaz başladı diyor müezzin. Nasıl böyle bir kullanım varsa buradaki de böyle bir anlam taşıyor olabilir ama bu geçmişi bugüne getiriyor arkadaşlar. Öyle bir durumdan bahsediyor O zaman ne olur? O zaman وَيَكُلُوا الْمَعْنَى فِي ayeti Sözünü ettiğimiz ayette mana şöyle oluyor. وَاَنَّ الْفَلَاحَ قَدْ حَسَلَ لَعُونَ Hiç şüphesiz ki felah Müslümanlar için Hasıl olmuştur ee, Buradaki pek dikkat çeken bir şey olmuştur. Hani neden maziyi bugüne getirdi dedi? Sanki e, biz yani e, öldük, kıyamet koptu, cennete gittik de mi? Bunlar ol, bunlar söylendi Aslında daha bunlar olmadı. Gelecekte olmayacak mı daha biz öleceğiz? Allah kısmına derse inşallah salih kulların arasından yer alacağız. Cennete gideceğiz. Dolayısıyla aslında gelecek değil mi? yani Demesi lazımdı ki takriben lil mudari hal demesi gerekmez miydi? evet Belki böyle demesi lazımdı ama Kur'an mantığında şöyle bir şey var arkadaşlar. Genelde Kur'an cennetten bahsederken veya cehennemden bahsederken hep mazi fikir kullanıyor. Bunun hikmeti nedir? Neden Kur'an ee, cennetten, cehennemden bahsederken kıyametten bahsederken mazi fiil kullanıyor arkadaşlar. Halbuki daha olmadı ki daha kıyamet kopmadı. Cennet yok cehennem yok. Niye? Sanki olmuş bitmiş gibi mazi fiil kullanıyor arkadaşlar Kur'an'da Rabbimiz. Var mı bir bilgisi olan bu konuda? Var oldukları için mi diyor İsmail? Yani bir, bir ihtimal söyleyebiliriz. Başka Ne olabilir? Başka ne olabilir arkadaşlar? Peki, ha olması kesin evet. Bizim ailelerimiz diyorlar ki, Nebiyenin dediğini söylüyor daha çok. Yani bunların olacağı kesin olduğu için, bu herhangi bir şey, herhangi bir şüphe, zerre kadar bir hani e, e, e, ihtimasızlık dahi söz konusu olmadığı için. Yani sanki bu iş kesinlikle kesinlikle kesinlikle olmuştur gibi bize veriyor. Halbuki daha olmamış. Yani kesinlik ifade etmek için. Dolayısıyla müfessirine diyor ki aslında henüz gelmemiş olan cennet ve cehennemle ilgili bilgiler fakat Kur'an'da bu bilgiler geçmiş sırasıyla verilmiştir. Sanki olmuş bitmiştir. İşte buradaki katte, bu Kuran'ın sanki olmuş bitmiş gibi vermiş olduğu, fakat hakikatte gelecekte olan bir hususu, onun kesinliğini vurgulamak için bugüne getiriyor Kad edatıyla sanki bugün olmuş gibi bize anlatıyor. O yüzden Kad aflahümünun diyor. Böyle bir örnek Kad kıymet bunun örneğini görmüş olduk. Ve annehum ya demek ki Allah bu zaman ne oluyor? Kad hasla lehum kesinlikle ve kesinlikle e, felah hasılanın öznesi felah olsun felah Müslümanlar için hasıl olacak ortaya çıkacak bu en lahum fil hali ve onlar bugün bugün hani gelecekte olan ama aslında ha, aslında gelecekte olan fakat Kur'an'ın geçmiş fiille bize anlatmış olduğu bu olay. Sanki şu an Müslümanlar bu hal üzeredir üzeredirler. Sanki bugün Müslümanlar için yani cennet söz konusudur ve Müslümanlar kurtulmuşlardır. Bugün sanki bu hadise olmuş gibi bize anlatıyor arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsediyor. Şimdi gelelim felaha. Dedik ki felah buldular. Felaha erdiler. Peki felah nedir? Vel felahu Felah diyor. Azzaferu bil muradi arkadaşlar zafer ne olsun burada zafera bile zafera bil muradi yani muradını ne murad ediyorsa onu elde etmek değil mi arkadaşlar yani ne murad ediyorsa ne ne istiyorsa ne talep ediyorsa ne arzu ediyorsa ona kavuşmak onu elde etmek demek ki felah ne oluyormuş kişinin murad ettiği içinden geçirdiği istediği arzu ettiği şeyleri elde etmesidir sadece bu kadar mı Hayır çünkü biliyorsunuz kıyametin e, bu şekilde cennet yönü olduğu gibi cehennem yönü de vardır. O zaman felah sadece cennet yönünü bize göstermiyor. Aynı zamanda وَنَّجَتُ مُنَ الْمَكْرُوْحِ Kıyamet gününde diyelim hani kıyametle ilgileyecek olursak eğer kıyamet gününde çirkin olan, sıkıntı veren, zor olan hususlardan da kurtulmaktır. Mesela mümin ki hesaptan kurtulacaktır. Mesela mizandaki sıkıntılardan kurtulacaktır. Mesela cehennem azabından kurtulacaktır. İşte felah aynı zamanda bunu ifade ediyor. Yani ma matluup talep etmiş olduğunu elde etmek, e korkmuş olduğu, endişe etmiş olduğu hususlardan da kurtulmak arkadaşlar. Bu iki husus gerçekleşmişse o zaman felah söz konusudur. Buna göre, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ desek ne diyeceğiz şimdi? Demek ki şüphesiz ki müminler ne murad ediyorlarsa, ne istiyorlarsa, ne arzu ediyorlarsa, onu elde etmişlerdir, onu kazanmışlardır. Ve neden çekiniyor, neden korkuyor, neden sıkılıyorlarsa da ondan kurtulmuşlardır. O onların başına gelmeyeceklerdir. Böyle bir anlamı yükleyebiliriz arkadaşlar. Vakıyla şöyle bir anlam da verilmiştir. el الْبَقَاءُ fil الْخَيْرِيۜ yani aslında za, yani felah sadece kurtulmak değil ama aynı zamanda kurtulup o kurtuluşta baki kalmaktır. Yani diyorum ki siz e, hani e, önünüzde önünüze bir tehlike çıktı, siz o tehlikeden kurtuldunuz. E ama bir tehlike daha olabilir, bir sıkıntı daha olabilir. E, dolayısıyla e, yani genel sıkıntı devam edebilir. Felah hal nedir? Felah kişinin bir sıkıntıdan kurtulup ondan sonra da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaksın. hep felah üzere olması. Böyle bir anlamında olduğunu e, yani hayrı elde ediyorsunuz ve sürekli hayırda kalıyorsunuz. Diyelim ki bir kafir mümin oldu felah elde etti değil mi? Felaha erdi. Ama o tekrar e, yani dinden çıkabilir veya dinde yanlış şeyler yapabilir felah anlamı bunu ifade etmez. Yani felah ol, olmaz olmuşsa eğer o zaman o mümin olmuştur ve iman üzerinde devam ediyor demek. Ölün ölene kadar devam edecektir. el yani, baqawul O anlamı da vardır. Ve aflaha izâ dakhala fil Peki ne zaman aflaha oluyor? İdâ bir kişi girdiği zaman neye? Bir kişi felaha girdi zaman deriz ki Eflaha. Eflaha fikirli o zaman kullanıyor. Ve yu Şu da denmiştir arkadaşlar. Eflaha Yani Bir kişi bir kişiyi felaha erdirdi. Veya Eflaha Mesela Allah mümini felaha erdirdi. Ne zaman bu kelimeyi kullanıyoruz? اِذَا اَسَارَهُ اِلَا الْفَلَاهِ İşte ki Allah mümini felaha erdirdiğinde felah hali içerisinde içine soktuğunda, felaha ulaştırdığında deriz ki اَفْلَاهَهُ اَسَارَهُ yani oraya götürüp oraya kavuşturdu, oraya yetiştirdi demek وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُوا مَعْنَ falahi, Müfesimiz bunları verdikten sonra diyor ki Felah kelimesinin manası geniş bir şekilde geçmiş idi. Nerede? Ee, nerede? Fi evvelil Bakara suresinin başında diyor. Biz bu kelimenin geniş bir şekilde manasını vermiş idik. Peki sizce Bakara suresinin başında bu kelime nerede geçmiş olabilir arkadaşlar? Müfessirimiz bu kelimeyle ilgili nerede geniş bilgi vermiş olabilir? Bir hatırlamaya çalışın. Nerede vermiş olabilir? Ee, beşinci ayette diyor Nebiye. Ne, ne diyor? Ulaike deme. Ulaike humul müflihun. Evet. Esra arkadaşımız yazdı. Orada da kelimesi geçiyor. Orada. Şimdi bizim müfessirlerimizin şöyle bir arkadaşlar özelliği var. Eğer Kur'an'daki bir kelime hakkında bilgi vermek istiyorlarsa genelde Genelde kelimenin ilk geçtiği yerde hakkında bilgi verirler. Mesela felah kelimesi, işte bakın şu an bizim Müminun Suresi'ndeyiz. Müminun Suresi 22. E, süre galiba, değil mi? 22. sure. E, burada felah kelimesi geçti, ama e, hemen Bakara Suresinin başında da geçmişti. İşte ilk geçtiği yer orası olduğu için ifadesimiz orada. Bununla ilgili geniş bilgiyi, uzun bilgiyi vermiştir. Burada da işte biraz değinip oraya hemen atıfta. Bulunuyor. Genelde bunun birçok müfessirimiz yapıyor. Peki, vakara şimdi bir surenin nerede ha, orayı bitirmiştik? Şimdi e, ha, okuyuş farklılıklarıyla gide bilgi veriyor müfessirimiz. Diyor ki vakara talha bunu musarif kad afi. قد بضم الهمزات قد أُف لحَه تم قلّم ديالهم قد أُف لحَه بضم الهمزتين وبناء الفعل للمفعول يعني طلحة بالمساريف ديال بدي كلمةي ما üzere، فعلي مفعول manasında kullanarak, fiili mef'ul manasında kullanarak uf leha, e, şeklinde zamme olarak da okumuştur. Ama bu çok hani muhtemelen şaz bir kıraattır. Şaz bir rivayettir. Çünkü e, itibar gören bir rivayet değildir. Zaten musarrif, yani talha bin musarrif herhangi bir kıraat alimi olarak da geçmiyor bizim kaynaklarımızda. Yani tanınmış bir kıraat alimi. Dolayısıyla e, Muhtemel bir görüş olmasa gerek ama böyle bir okumada var diyor bu fesirimiz anhu عَنْهُ اَنَّهُ قَرَأَ aynı şekilde bu talhanın şöyle okuduğu da rivayet edilmiştir اَفْلَحُوا الْمُؤْمِنُونَ اَفْلَحُوا الْمُؤْمِنُونَ nasıl olur? hem aflehu çoğul hem elmu'minuna çoğul olabilir mi? yani Arapçada böyle bir kullanım var mı? Peki bunun niye? Ama bu böyle okumuş. peki niye? Gel ibham ve tefsiri, yani mübhemliği ortadan kaldırmak ve açıklamak, yorumlamak için böyle yapmıştır. Ne demek yani? Yani aflâhu kurtuldular, el müminuna müminler dediğimiz zaman, yani sanki burada kurtuluşa ermişlerdir müminler gibi bir mana, yani manayı pekiştiriyor. Dolayısıyla açıklama falan var. Böyle bir yani anlam kazandırmak için böyle okuduğunun ifadesini bize aktarıyor. Dediğim gibi bu okuyuş tarzı pek öyle hani muhteber bir okuyuş tarzı değildir. Ama sadece duymuş olalım hakkında bilgimiz, bilgimiz olmuş olsun. Ya ya bu kelimeyi "eflaḥul mu'minūn" diye okurken ya bunu ibham yani mübhemliği ortadan kaldırmak ve açıklamak için okumuştur böyle. O ala ya da böyle bir e, lehçe var. Arapların bazı Arap lehçelerinde e, böyle kullanılıyormuş. Mesela "ekelūni al-baraqīsu" örneğinde olduğu gibi. "Ekelūni beni yediler." El-beragis nedir arkadaşlar? Ne olsun beragis? Ne olsun beragis arkadaşlar? Bakanınız var mı? El-beragis Pireler. Çok güzel. Beragis kelimesi çoğul. Ekelu ekel, Ekele fiilde çoğul gelmiş. Dolayısıyla böyle bir kullanım varmış demek ki. Araplarda böyle bir kullanım var. Biz, bazı Arap lehçelerinde böyle bir kullanım var. Ee, bu Talha da herhalde ona itibar ederek Eflahhu elmutmin demiş böyle bir şey olabilir Peki bunu geçtik bu bir okuyuştu sunma vasafa il miniine bir kavli sonra rabbimiz bu kurtuluşa erdiğini bildirdiğiniminlerin bazı vasıflarını zikretmiş onları şu vasıflarla tavsiye etmiştir nedir onlar bir elle fi fisal karşışi onlar ne yapıyor arkadaşlar? Namazlarını kılıyorlar ama nasıl kılıyorlar? Namazlarını hangi hal üzere kılıyorlar? Huşu hali üzere. Haşi'un oldukları halde namazlarını kılıyorlar. Değil mi? Ellezinhum salatihim haşi'une ve ma utife aleyhi ve yani huşu haline atfedilebilecek durumlar üzerinde. اَلَّذ۪ينَ هُونَ وَمَا اُطِفَ عَلَيْهَ ne diyelim? Yani aleydeki hezabini nereye gönderelim arkadaşlar? huşu haline mi gönderelim? Ma, ma ile ilgili bir şey yok değil mi yukarı yani ma'ya bir anlam versek ma yok evet. yani o zaman huşu haline e, matuf bir şekilde yani onlar bu vasıfla huşu nedir olabilir mi? Hayır olmaz öyle bir şey yani huşu içerisinde ve hu, yani huşu ya atfen Huşu halini atfen arkadaşlar böyle bir yani matuf var burada. Peki huşu nedir? O ne önemli değil arkadaşlar. Huşu, bir arkadaşlar. Valkuşu o bir saniye bütün bir kim bilir bu arayım. Sıralatmayın. Sıralatınca bakayım dedim. Çok önemlisi şey de değil ama neyse. Ee, peki huşu nedir arkadaşlar? Vel hoşu ee, Yani huşu kelimesine gelince arkadaşlar, anlamına gelince, nedir, nasıl olur, nereden kaynaklanıyor buna gelince minhum men ce'alehu min ef'alil kulubi Şimdi bir önce Kuşu nereden kaynaklanıyor? Önce bunu bize anlatacak. Diyor ki bazı alimlere göre, kuşu min efanil kulubi kalpte gerçekleşen bir husustur. Yani kalbin bir eylemi, bir e, fonksiyonu, bir e, hani işidir. Kalbin işidir. Kalpte olur. Minunun yani bazı alimler, men bazı alimlerde var ki onlardan bir kısmı calewu zamiri huşu'ya gidiyor. Huşu yıkılmışlar. Münef'al-ı kulubi kalbin fiillerinden, etkinliklerinden bir. Kelhavfi ve rahbeti. Nitekim korku ve rahbette. de o da korku anlamına geliyor. Titreme anlamına, ürperti anlamına geliyor. Nitekim bunlar da kalbin eylemidir. Nasıl korku ve ürperti kalbin eylemi ise huşu da aynı şekilde kalbin bir eylemidir. katte gerçekleşiyor. Demek ki ee, müminlerin kalbinde olur huşu ve minhum men fakat bazıları diyorlar ki ceallahu kılıyorlar daha doğrusu ee, huşuyu ne, neden neden kılıyorlar min ef'alil cevarihi cevarih nedir arkadaşlar cevarih ne olsun cevarih ne diyelim cevariha ee, hatta cerrah kelimesini bilenleriniz mutlaka vardır cevarih ne olsun Organlar. Çok güzel. Ne var? Hemen söyledi. Yani elimiz, ne diyelim işte ayağımız, bedenimiz, yani organlarımızın bir eylemidir diyorlar. Yani organlardan ortaya çıkar. Organlar sayesinde haslı olur bir grup alime göre. Ne gibi? Kessukuni, mesela sükun üzere, sükunet üzere durmak gibi. Yani siz böyle kımıldamadan duruyorsunuz. Namazımızda işte bu bir sükun halidir. Bu huşudur mesela. Ve terkil iltifati vel abeti Mesela namazımızda sağa sola bakın başla sağa bakmıyorsunuz sola bakmıyorsunuz. Herhangi bir boş ile uğraşmıyorsunuz. Bakın bu işte bunları yapmazsanız o zaman huşu olur. Peki o zaman hoşu nasıl ortaya çıktı? Yani bedenimle başımla elimle organlarımla. O yüzden demişler ki bazı alimler hoşu e, organlarımızla ortaya çıkar. Organların bir eylemidir. Bir kısmına göre kalbin bir eylemi bir kısmına göre ise organların bir eylemidir. Peki siz ne dersiniz? Size, size göre hangisi daha e, makumdur? Yani huşu kalbin bir eylemi midir yoksa organlarımızın bir eylemi midir? Hatice birincisini tercih etti. Yani e, Nebiye de aynı şeyi söylüyor. Ama organ ikisi birlikte diyor Esra. Sanki Esra'nın dediği daha şimdi şöyle bir şey söyleyelim mesela kalpten siz huşu e, duyuyorsunuz ama yani kalbinizden huşu var ama yani böyle hani namazla, namazla işte eliniz oynuyorsa başınız oynuyorsa gören bir kişi sizin yani huşu içerisinde olduğunuzu anlamayabilir yani değil mi e, ya da şöyle bir şey var diyelim ki siz hiç kımıldamadan namazınızı kılıyorsunuz sağa bakmıyorsunuz sola bakmıyorsunuz ama aklınız fikiriniz başka yerde Değil mi? Öyle de olmaz mı? O da olabilir. Ee, yani bu durumlarda ne kadar huşu var e, tartışılır. Ama hem kalbimizi Rabbimize rapt etip, bağlayıp e, kalbimizle e, kendimizi namazımıza versek ama bunun yanında elimiz ayağımızla oynamazsa, başımız gözümüz kaşımızla oynamazsa, sükunet hali içerisinde namazımızı kılarsak belki e, daha uygun olur. gerçek huşu huşu o zaman ortaya çıkabilir diyebiliriz. O yüzden ben Esra'nın tercihine katılıyorum şahsen. Ama Amanefessizimiz diğerlerinde de bahsetmiş oldu. Peki wa hufe'l kelime anlamı itibariyle peki huşu nedir? Şimdi daha şimdi biraz evvel bize nereden kaynaklandığını söyledi. Yani kalbin bir eylemidir, bedenin bir eylemidir onu söyledi. Şimdi anlamını veriyor. Peki anlamı nedir? Lugat itibariyle yani sözlük itibariyle anlamı es sukunu sükûnet halidir ve t yani tevâdu'u mütevâdı'u olma hali yani gurur, gururlu olmama, kibirli olmama hali ve l hali, hauf korku ürperdi içinde olma ve-t-tevellülü yani Rabbimizin yüceliği karşısında küçüklüğümüzü hissetme e, hali Abbas diyor ki Hazreti Ömer namazda başını öne eğen bir sahabenin çenesinden tutarak yukarıya kaldırmış ve hoşu kattedir diye buyurmuş. Abbas vay vay vay vay delilinde kuvvetliymiş Abbas. <gülüyor> Peki teşekkürler Abbas. Ee, yani evet olabilir zaten o yüzden bu tartışıldı ama yani, biz de bir tercihte bulunabiliriz değil mi Abbas? Yani böyle bir rivayet var diye biz tercihte bulunamaz mıyız? Bulunabiliriz. Peki arkadaşlar. Ama verdiğin örnekte güzel bir örnek. Teşekkür ederiz. Ee, eh, anlamı da öğrenmiş olduğu Demek ki anlamı sükunet hali, tevazu hali işte tezellül ve hali dedik. Peki. E, şimdi sorumuz şu arkadaşlar. Huşu İster kalpten gelsin, ister bedenden gelsin. İster kalpten kaynaklasın, ister bedenden kaynaklansın. Namazda huşû farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, müstehab mıdır, mübah mıdır, nedir? Burası, burası da çok önemli değil mi? Şimdi felsefemiz bize onu anlatıyor. Diyor ki, Alimler, bu da alimler, alimler ihtilaf etmişlerdir. Hangi konuda? Fil huşûi Hel huve min faraid-i salati av min faza iliha namazın farzlarından biri midir yoksa faziletlerinden biri midir konusunda işte bu konuda alimler ihtilaf etmişlerdir ala kavleyni iki görüşe giderek yani iki görüş var bu konuda ee, iki görüş ileri sürerek ihtilaf etmişlerdir peki nedir bunlar ee, bunlar ne olduğunu söylemiyor müfessizimiz zaten ne olabilir yani ne olacağı belli. Bir gruba göre huşu farzdır. Bir gruba göre huşu fazilettir. Yani namazın güzelliklerindendir diyelim. Namazı e, kemale erdiren davranışlardandır. Peki do doğrusu hangisi? Farz farz kısmını doğru, fazilet kısmını doğru. Beyler diyor ki müfessirimiz şöyle denildi. es ve el-evvelu. Yani bir kısım alime göre birincisi daha doğrudur. Yani huşu namazın farzlarındandır. Ve gile effe'ni bazı demişler ki hayır efendim faziletindendir. Yani farz değildir demiş. Ee, siz ne dersiniz arkadaşlar? Sizce e, fa, e, huşu namazın e, farzlarından mıdır? Yoksa faziletlerinden midir? Ne, ne dersiniz bu konuda? Yani mesela namazın farzları fazileti olmalı diyor Ayşe. E mesela namazın farzları arasında huşu diye bir madde var mıdır? Hanefi fıkında Şafii fıkında böyle bir madde var mıdır? Hatırlayanınız var mı? Belki içinizde imam arkadaşlar vardır. Hatice de fazilet diyor, Ayşe'n de fazilet diyor. Peki, herhalde e, tercihiniz faziletten yana. Bakalım ne diyecek iftazeniz. Diyor ki: "Vadda'a Abdulvahi Abdulvahi ibn Zeyd bu Buzat bu e, iddia etmiştir. Demişti ki eee al alulema'i alimlerin icma ettiğini." Söylemiştir. hangi konuda? Ala, onu, "Lise, lla âbdi illa ma aqla Yani diyor, namaz kılan bir kulun namazından kendisine düşen pay nedir biliyor musunuz? Aklında kalan. Yani aklını vererek kendini vererek kılmış olduğudur. Eğer aklını vererek kendini vererek farkında olarak kılmıyorsa, o zaman o namazı, namaz namazdan kula herhangi bir şey düşmez. Leyselil <gülüyor> alidin kul için yoktur. İlla vardır ma o şey ki akla akletmiştir. Yani kendini vererek yapmıştır, bilerek yapmıştır. Bilinçli olarak misallati namazından namazından bilinçli olarak kıldığı ne varsa odur ona düşen, odur ona kalan bilinci yoksa şuur hali yoksa o zaman ona bir şey düşmez demiş bu kişi. Hatta en-Naysaburi o fihi bu olayı da bu rivayeti de bize en-Naysaburi <gülüyor> tefsirinde anlatmıştır. Kale demiş ki: "ve mimma yedullu ala sihhati hada'l kavli" demek ki en-Naysaburi bu sözü veriyor. Artı bir de bu sözün sahih olduğuna inanıyor o yüzden de bu sözün sahih olduğuna dair deliller getiriyor diyor ki amminna yedullu ala sihhati hada kavli bu sözün bu görüşün bu fikrin doğruluğuna delalet ediyor ne Allahu Teala Allahu Teala'nın şu sözü işte bu e, zatın kimdi o e, Abdullah bin Zeyd bunun görüşünün doğru olduğunu destekliyor Allahu Teala'nın hangi sözü Efe la tedebberun el-Kur'an am ala kulubim am ala kulub iqfalha am ala kulub iqfaladum Efe la tedebberun kuran am ala kulub iqfalha Kur'anını tefekkür etmezler mi Kur'anının manasını düşünmezler mi ''Kur'an'ı bilinçli bir şekilde anlayarak okumazlar mı yoksa onların kalpleri kilitli midir ve tedaburu. bu ayetteki tedebbür diyor müfessir la يتصور بدون الوقوف على المعنى. mana üzerinde düşünmeksizin mana üzerinde durmaksızın tedebbürün hasıl olması mümkün değildir diyor tedebbür nasıl ortaya çıkar arkadaşlar tedebbür ancak ayetin manası üzerinde düşünürseniz tedebbür ortaya çıkar e peki tedebbür neydi tedebbürde yani kişinin Kur'an'ı anlayarak okumasıydı. E peki siz namazda ne yapıyorsunuz? Namazda Kur'an okuyorsunuz. E okuduğunuz Kur'an'ı anlamazsanız, okuduğunuz Kur'an'ın manasını bilmezseniz o zaman ne oldu? Tedebürü yok demektir. Tedebürü yoksa o zaman demek ki size herhangi bir şey kalmıyor demektir. Böyle bir anlam yüklemiş bu alim. Yani bu tabii ki esas itibariyle doğru olmakla birlikte yani e, hakikaten e, yani ciddi bir ciddi bir e, ne yapıyor ciddi bir durum da ortaya koyuyor. Yani her an namazlarımızda şuur hali içerisinde olmak, her okuduğumuz kelimenin anlamını bilmek üzerinde düşünmek falan böyle bu şekilde namaz kılmak gerçekten çok zordur. Kaç insan bunu yapabilir? Ve kaç insan her vakit bunu yapabilir? Her vaktin her rekatinde, her rekatın her kelimesinde, her cümlesinde bunu yapabilir. Zor bir şey arkadaşlar. O yüzden e, bu ilkesel olarak doğru olmakla birlikte ve güzel bir yorum olmakla birlikte pratikte bunu gerçekleştirmek zordur. Peki Allah ne yapıyor? Allah la <gülüyor> kişilere ancak e, pratikte güç yetirebileceklerinden onları sorumlu tutuyor. Pratikte bir şey güç yetiremezse bir insan. Allah onu ondan sormaz. Dolayısıyla dediğim gibi ilkesel olarak bu güzel bir fikir olmakla birlikte bizim bunu gerçekleştirmemiz gerçekten zordur. Biz şuna inanıyoruz. Namazlarımızı mutlaka kendimizi vererek kılmalıyız. Okuduğumuzu düşünmeliyiz. Ne okuduğumuzu bilmeliyiz. Bu güzel bir şeydir. Önemli olan budur. ilkesel olarak bu çok yani tercih edilmesi gereken bir şeydir. Fakat bir insan namazını kıldığında bunu gerçekleştirmezse yine ona, o namazdan dolayı en azından sorumluluk kalkmış olur. Sorulmaz yani. Niye namazı kılmadın diye sorulmaz. Çünkü dediğimiz gibi yani her haliyle namazını kılarken kendini namaza vermez vermek mümkün değil. Zor bir şeydir. Diyelim yeter. Demek ki bir felsezimiz diyor ki tedavbür hali olması lazım. وَكَذَا قَوْلِهُ bir delil daha getiriyor bu diyor ki... Rabbimiz diyor ki... اَقْنِ الصَّلَاةَ zikri Beni anmak, beni hatırlamak, beni düşünmek için namazını kıl diyor. Demek ki biz namazı niye kılacağız? Rabbimizi düşünmek için. Ee, biz namaza durduğumuz zaman aklımız başımıza değilse, Rabbimizi düşünmüyorsak, bin bir fikir aklımıza geliyorsa... O zaman biz Allah'ı düşünmek için Allah'ı hatırlamak için namaz kılmıyoruz demektir. Bu da diyor e, nitekim diyor ki وَالْغَفْلَتُ gaf, Gaflet hali تُدَادُ ذِكْرِ zikri. Zikrin zıttıdır. Yani mesela ben namazı kıldım Allah'ı hatırlamıyorum, düşünmüyorum gaflet içerisinde. Bakın zikir yok, gaflet var. E, zikir yoksa o zaman sen namazı niye kıldın? Zikri, beni, beni hatırlamak için diyor namazı kıldın. Müfessiz bunu da delil getirmiş ama velakin bu yaptığına kadar doğrudur. Tabii bunun varı yapıyor. Çünkü bu ifade arkadaşlar Musa peygamberle ilgili bir ifadedir. Yani Rabbimiz Musa peygambere bunu söylemiştir. Ee, ve onun kendi bir bağlamı vardır. O bağlamı içerisinde düşünmek lazım ama o oradan koparıp da sanki bu bütün müminlere söylemiş bir hüküm gibi değerlendirmek doğru olmazsa gerek. Tekrar söylüyorum Namazımızı düşünerek kılmak, Allah hatırlayarak kılmak çok güzel bir şey. Ama pratikte bunu başarmak çok zor bir şeydi. Hocam bazen okuduğumuz metni kaçırıyorum. Arada sırada okula, şey okla nerede olduğunuzu gösterebilir misiniz? Ha peki tam Abbas. Abbas tamam hemen. Ee, ok nerede bu mu? Bakın hele. Evet, peki okumuz geldi. Şimdi neredeyiz? Ee, evet, şuradayız. Valgafletu, gafletu, bakın ve lihada oraya geldik arkadaşlar, tamam Ha Bak, şimdi tam üzerindeyiz. Bunların nisaburi diyor arkadaşlar. Müfessirimiz nisaburunun görüşlerini bize aktarmış oldu. Ve devam ediyor. Ve lihada, Bu yüzden Rabbimiz diyor ki, daha devam ediyor. Bu yüzden Rabbimiz Kur'an'da diyor ki yani gaflet hali kötü bir haldir. Gaflet hali Allah'ın unutulduğu bir haldir. Diyor ki وَلَا takun مِنَ الْغَافِلِينَ Sakın olay ki gafillerden olmayasın. Allah'ı unutanlardan olmayasın. Bu da gene dediğimiz gibi namazda Allah'ı hatırlamamız gerektiği, hatırlayarak kırmamız gerektiğini gösteriyor. Daha devam ediyor. وَقَوْلُّهُ Gene Rabbimizin şu sözü de buna delildir. Bakın getirdi ne diyor? Hatta te'lemu ma Değil mi? Nisa suresi ne diyor? La takrabu salata ve entum sukara. hatta te'lemu ma Değil mi? Sarhoşken namaz kılmayınız. Ne zamana kadar? Ne dediğinizi anlayıncaya, bilinceye kadar. Çünkü sarhoş bir insan ne dediğini bilmiyor. Ne dediğini bilmediği için de kılmış olduğu namazı bir manası yok. Allah o namazı kılma diyor. Demek ki Allah bize ne istiyor? Kıldığımız namazda ne dediğimizi bilmemizi istiyor, değil mi? Bu ortaya çıkıyor. Ee, Peki diyor ki bu ayet bu ayet diyor nehyun lis sekrani. Bu sarhoşluk halini nehyeden, unutma halini nehyeden bir ayettir diyor. Yani o haldeyken namaza yaklaşmayı nehy eden bir ifadedir bu, bu ifade. "Vel-mustagriku fi humumid bi Hadi bakalım şimdi çıkışın içerisinden. Diyor ki namazında kendini dünya işlerine veren, aklında, zikrinde, fikrinde, kalbinde hep dünya işleri, dünya himmetleri, dünya fikirleri, dünya işte dünyanın parası, pulu her neyse Bunlar geçen, kendini bunlara vermiş olan kişiyi menzileti, yani bimenziletihi deki, hezamir neye gitsin arkadaşlar? Hadi bakalım çözün bana. Bimenziletihi, hezamiri neye gitsin o zamir? Sekran çok güzel safiye, evet harika. Yani sarhoşluk haline veya sarhoşun, sarhoşa gidiyor diyelim. Dolayısıyla eee ne yapmak lazım? Namazımızı kılarken sarhoş gibi olmamak lazım. Sarhoşluk hali içinde olmamak lazım. Yani kendimizi namazımıza vermemiz lazım. Ne okuduğumuzu, ne yaptığımızı bilmemiz lazım arkadaşlar. Nokta. Yani bu dedikleri de çok yabana atlayacak sözler değil değil mi? Yani önemli şey ama dediğim gibi hakikaten hedefimiz bu olsun. Hedefimiz bu olsun ama bunu gerçekleştiremiyorsak yani namazımız namaz değil gibi de düşünmemek lazım arkadaşlar. Niye bu ok? Ok şeyi de indiriyor. Şöyle oku nasıl getirsem aşağıya. Şöyle bassan. Aaa meylesen basmak lazım. Tamam. Şimdi اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ kısmı bitti. Değil mi arkadaşlar? Bu ayet bitti arkadaşlar. Ondan sonraki ayet neydi? اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰغِي مُعْرِضُونَ Onlar ki Lag, lağv, lagı, lağv, lagı ne yaparlar? Yaparlar yüz çevirirler. Lag ve ilgi göstermezler. Lag ile ilgilenmezler. Peki lagı nedir o zaman? Ve lag ve gelecek olursa, kalacak diyeceğiz diyor ki o bu Ne diyelim batıl arkadaşa? Arkadaşlar batıl ne olsun? O <gülüyor> bu diyor. Batıl ne olsun da arkadaşlar? Nasıl olsun batıl? Kullu kullu batilin ve lehvin ve hazlin ve masiyetin. O devam ediyor de. Hadi çabuk yazın. Yani batıl boş şeyler diyelim yani arkadaşlar. Falan mı? Ve kullu batilin. Boş. Anlamsız her türlü iş lağva girer. Başka lehvin. lehvin. Oyun eğlence arkadaşlar oyun eylel yani insanı e, doğru işler yapmaktan alıkoyan işler. Bunlar eğlenceli işler olabilir. Hoş şeyler olabilir. Bunların hepsi de gene lahuva giriyor. Hazlin hazla yine boş, anlamsız, maksatsız işler. O maasiyetin, maasiyette biliyorsunuz, günahla. Yani günaha götüren davranışlar. Bunların hepsi arkadaşlar la oluyor arkadaşlar. İşte başka ve la fiili sadece bunlar değil ayrıca bir de söz olsun fiil olsun yakışmaya güzel olmayan münasip düşmeyen her türlü davranış her türlü söz her türlü içte yine laha girer. Siz bir söz söylüyorsunuz size yakışmıyor lağıldı. Bir iş yapıyorsunuz size yakışmıyor lağıldı arkadaşlar. Hepsi bunlar lağa girer. İşte Müslüman ne yapar arkadaşlar? Yani kurtuluşa ermiş olan Müslüman ne yapar? Bütün bu anlamsız, boş maksadı olmayan, güzel olmayan işlerden, sözlerden, davranışlardan yüz çevirir, uzak Bu da yine mümkün önemli vasfardan biri. Diyor ki: "Vad Tadama Tafsiru Fil Bakaret". yine lahu kelimesinin de diyor, geniş bir şekilde açıklaması, manası. Bakara suresinin ilgili ayetlerinde geçmişti diyor. Bakara daha peki daha ne diyor bu konuda diyor ki inna llaqwa huna Süper bir açıklama vallahi çok güzel bir şey. Elimizde hak inna llaqwa bu huna buradaki bu ayetteki laqu öyle cezarın dediği gibi yani boş davranışlar yakışık olmayan davranışlar değil. Şirktir diyor burada. Kast edilen şirktir. O zaman mümin ne yapar? Eni lağoy mu'aridun. Eni şirki mu'aridun. Mümin şirkten yüz çevirir. Asla şirke itibar etmez. Asla şirke yönelmez. Diyor. Bence daha çok güzel bir açıklama yapmış. Zaten Mekki ayet olduğuna göre Mekke'de de hani şirke daha çok vurgu yapılmış. Şirkten alıkonulmaya çalışılmış. O yüzden bana bu çok güzel geldi yani. Tam bir, tam bir arkadaşlar siz sadece duyun öteklere duymazsınız. <gülüyor> ben ofsan sorarım böyle bir şey Belki <gülüyor> ya şimdi sana ya hayret kimse tepki göstermiyor. Ne oldu siz arkadaşlar? Yoksa beni duymuyor musunuz? Dondu. Aa, Hatice niye dondu? Ses gitti. Anam. Ses gidip geldi. Niye acaba böyle oldu ki? Neyse. Neyse madem duymadınız geçsin gitsin arkadaşlar. Ben önemli bir şey söyledim ha. Duyanlar duymuş olsun. Allah Allah. Eftal anladı değil mi Eftal? Eftal arkadaşlarına yazsın Tamam mı arkadaşım? Sen arkadaşlarına yaz. Peki. Ve <gülüyor> dedi Hasan, tabi Hasan artık kim olduğunu biliyorsunuz. Hasan el diyor ki <gülüyor> Filiz çok şey kaçırdı Filiz. Çok şey kaçırdı. Neyse. innel maasi kullaha ha innehu el maasi kullu. Hasan el de buradaki lazi eee maasi, masiyet olarak değerlendirmiş. Demiş ki yani masiyetin hepsi lagıda girer. Ne kadar masiyeti varsa hepsi lagıda. Ve ma'na i'radihim anhu. Peki bu lagıdan yüz çevirmek nasıl oluyor? Onu şimdi açıklıyor ki tecennubuhum lahu Yani sakınmak. Tecennub sakınmak, şirkten sakınmak veya masiyetten sakınmak veya boş şeylerden sakınmak demek. وَاَدَمُ اِلْتِفَاتٍ اِلَيْهِ Ve ona ilgi göstermemek, ona yönelmemek, ona rağbet etmemek demektir. Demek ki nasıl oluyor? Yani lağivden iğraz nasıl oluyor? Lağivden eğer tecennüp ederseniz, kaçınırsanız, sakınırsanız ve ona ilgi göstermezseniz, ona yönelmezseniz, ona itibar etmezseniz o zaman siz lağivden yüz çevirmişsiniz demektir. ruhu İttifafı hımm, bir sıfat ile aradı anlağılı, fi külül, ağıtish. Şöyle gelelim şuraya şuradayız şu an, şuraya bastım. Evet. Vâhi ruhu, ayetin zahiri bize şunu gösteriyor. İttifafı hımm, yani müminler tasip edilmişlerdir. Bir sıfat ile aradı, ira sıfatıyla, yani yüce bir mesfiyatıyla. Peki neden yüz çevirme sıfatları? an lağvi, Yani feyad-ı huluvak suat Yani arkadaşlar diyor ki ayetin zahiri müminlerin ne diyor? Bakın fi kullil avukati her vakitte, her zaman her zaman e, lağivden yüz çevirmelerini gerektiriyor. Yani böyle tavsif etmiş. Allah-u Teala bizi, müminleri her vakitte, e, mü'minleri her vakitte lağızdan yüz çevirmekle tavsif etmiş. Böyleyse eğer diyor ki doğrusu da budur, fe vaktu vaktus fi zahlike dukuran evveliyen eğer mü'min her halinde, her vaktinde, her anında lağızdan yüz çevirmekle tasvip edilmişse, o zaman namaz halinde de Lağibden yüz çevirmek haydi haydi evlemiyetle öncelikle bunun içerisine girer. Fe edhulu, bu yani irazdan yani lahirden iraza girer. Ne girer? Vaktus salati namaz vakti fidalike buraya yani bu alana bu konuya girer. Tuhulen evveliyen öncelikle ev, evlemiyetle girer. Yani demek ki şimdi Allah'ın Allah vasfetti. Ne dedi? Bu müminler dedi, her zaman e, lahyden, boş işlerden yüz çevirirler. Peki namaz vaktinde ne yaparlar? Namaz vaktinde haydi haydi bunu yapar, değil mi? Eğer her vakitte mümin lahyden yüz çeviriyorsa, namaz vaktinde haydi haydi yüz çeviriyor demektir. O yüzden bir fiyazu kullu vaktu salatekdir ve Esasen Huda isim cümlesi olarak gelmiştir. İsim cümlesi olarak gelmesi de zaten bunu ifade eder diyor arkadaşlar. Başka ve binaul hükm ala'd-zamiri. Ve hüküm zamire bina edilmiştir bir de. Hüküm zamire bina edilmiştir. Bu da yine bunu gösteriyor. Peki bu da geçti. Yani ne demekti e, cüm isim cümlesi olarak gelmesi? Yani vallazinhum an lahum Bak bu, bu isim cümlesidir. Başka وَالَّذِنَهُمْ عَلَّغُمْ عَرُدُونَ Bakın هُمْ Ne hüküm bina edilmiş. هُمْ Değil mi? Dolayısıyla onları vermek istedim. Bu ayette bitti. Geçelim ondan sonraki ayette. وَالَّذِنَهُمْ لِلْزَّكَاتِ fa'ailun. Ona Bu ayete gelecek olursak Bakın zekat fa'ailun Diyor. neydi Yapmak yani zekatı yaparlar. Ne demek zekatı yaparlar? Bunun anlamı ne? Duyuk müfessiriniz. O meana fiilimle zekatı, yani zekatı yaparlar sözün anlamı tediyet uhum onu vermek demektir. Yani zekatı eda ederler. Normalde Kur'an-ı Kerim'in diğer yerlerinde nasıl geçiyor? Mesela yuqiyuna salate, boyutuna zekede, değil mi? Etafi ile getir. Veya bazen yani eda etmek fiille ile gelebilir. Böyle olması gerekiyor diyorum. Burada faale ile geldi. Peki faale gelmesi ne demek? Anlam aynı diyor. Faale gelse yani anlam teediyyet rumleha yani zekatı eda etmeleri, zekatı vermeleri demektir. Faad an anı bil fiili burada teediye yani ödeme verme hareketi, eylemi, fiili faale ile fi, faale fiil ile yapmak fiil ile ifade edilmiştir. Neden? لأنها çünkü arkadaşlar zekat لأنها çünkü zekat mimma şu işlerden değil ki يصدق عليه yani e, fiil ile doğruluğu tasdik edilir. Ortaya çıkıyor değil mi? Ödeyeceksin yani. Yani bizzat ödeyeceksin zekatı. Çıkaracaksın, ödeyeceksin. Yani fiil ile gerçekleşiyor. O yüzden faale fiili kullanmış burada diyor. Yani her ne kadar eda kelimesi veya eten kelimesi de aynı anlamı veriyorsa da burada neden Allah özellikle faale fiilini kullandı? Çünkü zekat eylemi bizzat ödeme yani fiille gerçekleşiyor. O yüzden öyle bir Kullanım var diyor müfessirimiz. Peki o zaman buna murat ne oluyor? Vel muradu biz huna Burada zekattan kasıt arkadaşlar nedir? El masdar Yani zekat kelimesi burada masdardır arkadaşlar. Yani li as-sadiru an anil faili çünkü e, masdar failden sadır olur diyor. Failden sadır olur. Yani bu da bir gene bir gramatik bilgi verdi. Önemli geçelim. Vakile, şu da denilmiştir. Yecûzu en yurâdâ bilhâ ala aynû ala takdiri muzaf. Yani bir muzaf takdir etmek suretiyle de buradaki e, buradaki zekattan kastın e, bizatı aynı yani malın kendisi e, olduğu da söylenmiştir. Peki nasıl bir e, muzaf takdir et, edersek öyle olur? Onu şimdi görelim. Ne gibi? Mesela şu. Ey yani وَالَّذ۪ينَهُمْ e, O müminler ki لِتَأْد۪يَتِ لِتَأْد۪يَتٍ Bir dakika. لِتَأْد۪يَتٍ Bir dakika. Bence o لِتَأْد۪يَتِ زَكَةِ O Orada bir lamp, lamp fazla geçmiş. لِتَعْضِيَتِ zekati فَاِلُنَّا Zekat verecek malla sahip olmak için çalışırlar olabilir mi? Ee, yani e, o failunen anlamı o değil. Hayır. Nebiye öyle bir şey yok. Ee, bu bizatihi malın kendisini ödemeyle gerçekleşir. Yani zekat fiili bizatihi ödemekle gerçekleşir. Bunları işaret ediyor. Neyse şimdi bu son kısma gelelim ve <gülüyor> ladinahum ki bakın lteadiyet zekati zekatı eda etmek için faiglune çalışıyor ya yani zekatı eda etmeye çalışıyorlar bunun için çalışıyorlar böyle bir bu da lteadiye kelimesi muzaf olarak geldi böyle de yapılabilir diyor bu da söylenebilir ee, gelelim ondan sonraki ayete ve لفروجم <lifurucim> ayet <hafizune> ayetine gelecek olursak onlar ki ne yapar arkadaşlar لفروجم <lifurucim> حافظون <hafizune> ne olsun nasıl çevirelim bu kısmı ee, yani bir, bir, bir iki çeviri örneği verebilir misiniz الذينهم لفروجم حافظون onlar ki İffetlerini korurlar. Bir harika bir çeviri yaptı vallahi yani. Çok güzel bir çeviri yaptı. Ama bizim Mevlüt Kur'an tercümelerine baktığımız zaman bunu söyleyenler olduğu gibi başka böyle hani pek hani Türkçe bakımından hoş olmayan çeviri yapanlar da vardır değil mi? Hani bakarsanız görürsünüz ama Nebiyenin çevirisi çok zor oldu. Onlar ki iffetlerini korurlar. Lifurucu'yum hafiduna. Peki فروج kelimesi ne demektir? Nedir? Bir kere bu çoğu bir kelimedir. El farcu farç kelimesinin çoğudur. Farş nedir peki? ala عَلَى فَرْجِ الرَّجُولِ وَالْمَرْأَتِينَ Yani bu kelime farç kelimesi hem erkeğin hem kadının e, e, edepleri yeri için kullanılır diyelim. Hem erkeğin hem kadının edeb yeri için kullanılır fakat Arapçada yani her ne kadar böyle böyle işse de Arapçada daha çok kadının istetiği için kullanıyor Fars kelimesi. O zaman peki bunu korumanın manası yani edep yerini korumanın manasında oluyor. Ve ma'na yani müminlerin edep yerlerini korumaları manası ennehum mumsikun laha yani edep yerlerine sahip çıkarlar, edep yerlerini tutarlar yani. Edep yerlerini tahrik edecek duygularını frenlerler. Neyle bil asafi iffetli davranmak suretiyle iffetlerini korumak suretiyle amma la lehum kendilerine helal olmayan şeyden kaçınmak. Kendilerine helal olmayan şey konusunda iffetlerini koruyarak, ondan sakınarak e, duygularını frenlerler. Duygularını tutarlar. İşte bunu yapınca edep yerlerini korumuş oluyorlar. diyor. Evet. Kille şu da denmiştir. Vel muraduhuna erricalu khasatan Peki burada mesela Vel lezinehum li mesela onlar ki işte iffetlerini korurlar. Onlar bu onlar kimi kast ediyor? Kimi ifade ediyor? Vel muraduhuna burada onlardan kasıp erricalu khasatan erkeklerdir özellikle dönen ise kadınlar değil. Demek ki bu ayette sözü edilenler özellikle erkeklerdir, kadınlar değil diyor. Peki nereden çıkardım bunu? Delilim var mı? Bi delili li kavlihi Allah Teala'nın şu sözüne binaen diyor. Şu deliğine binaen diyoruz biz bunu söylüyoruz. Nedir bu? İlla ala azwajim av ma malakat eymanuhum. eee Evet. Bu, bu ayete binaen burada er, erkekler kastedilmiştir diyor. Peki nedir o? Yani o ki iffetlerini korurlar. Yani diyelim ki hani içinden e, böyle bir ilişki arzusu geçti. Yani nef nefsi kabardı. Bir ilişki kurmak istiyor. E, birini gördü. Bir bayanı gördü. Bir hanımı gördü. Bir kadını gördü. Ona karşı bir duygu e, hissediyor ama o hanım onun hanımı değil o hanım onun değil ona haram olan bir insandır o zaman ne yapacak o orada kendini frenleyecek namusuna arzularına e, gen vuracak ancak kime karşı arzona gen vurmayacak kime karşı rahat hareket edebilecek illa ala zü'adihim yani eşleri eşine karşı bir hani böyle bir arzusu kabardığı zaman gidip eş ile birlikte olabilir hmm. Aşına e, karşı böyle yapabilir. E, başka âu ma meleket eyman Ya da ne diyelim oraya? Ne diyelim âu ma meleket eymanu huma? Yani ne diyelim âu ma meleket eymanu ne olsun? Ne bileyim sence ne güzel bir şey yazarsın herhalde. Yani yani çevirirsek bir demir. Birebir ellerin altında bulunanlara diyeceğiz. Ama ne demek ellerin altında bulunanlara? Yani harika. Hatice, Hatice diyor ki cariyelere. Evet. Nebiye cariye yazıyor. Nevval cariye. Doğru. Harika cariye. Ya da ne diyelim e, köle. Yani köle kelimesi aslında Arapça'da arkadaşlar اَوْ بَا مَلَكَتْ hem köleyi hem cariyeyi ifade ediyor. Ama biz burada Küle dersek cari dışarıda kalıyor. Cari dersek küle dışarıda kalıyor. Bunu hesaba katarak arkadaşlar konuşalım. Bunu bilin. Ona göre söyleyeyim. Yani diyor ki bu kısım yani illa ala az vacin ev mümerekat kısmı burada erkeklerin kastedildiğini söylüyor. Neden? -icma çünkü icma var. Hangi konuda icma var? Alâ ennehu la yahillü l'l-mar'ati en men çünkü diyor ki yani bütün İslam alimleri icra etmişlerdir hangi konuda bir kadının da elinin altında biri olabilir yani bir kadının da elinin altında mesela kölesi olabilir hür bir kadının kölesi var hür bir kadının kölesiyle ciman yapması ilişkiye girmesi helal değildir yani evlenmeksizin nikah kıymaksızın bir kadının kölesiyle ilişkiye girmesi helal değildir. Halbuki yani alimlerimize göre bir erkek eğer cariyesi varsa cariyesiyle yani ilişkiye girebilir. Ee, ama kadın bunu yapamaz. O Madem böyle diyor, e, burada da diyor ki yani onlar eşlerine e, yani karşı yani arzuları kabardı. eşleriyle olabilirler. Ya cariyeleriyle olabilirler. Çünkü niye cariye dedik köle demedik? Çünkü adimlerimiz e, hür bir kadın, e, kölesi olan erkekle birlikte olamaz, icma etmişlerdir diyor. Dolayısıyla burada da bizim neyi anlamamız lazım? Erkekleri anlamamız lazım demiş. Böyle bir istidrak, böyle bir istihraç yapmış arkadaşlar müfessizimiz. Demek ki bir kadının, elin bir kadının kölesi var. Bu kadın ile birlikte olamaz. Ama bir erkeğin cariyesi var. Erkek cariyesi de olabilir. Diyor alimlerimiz. قال الفراؤ ferrata diyor ki inne inne ala fi kavlihi yani illa ala ezvacim demiştik ya illa oradaki ala inne ala fi kavlihi illa ala ezvacihim illa ala ezvacim kısmındaki ala kelimesi ala hani bir harf içer ya o harf bir ma'na min min manasındadır ala min manasındadır neden? Ya, o kadar demiş tamam Zecca'da diyor ki el ma'na ma şudur enhum yani müminler ennehum yulamune fi itlaqi ma huzira aleyhim yani kendilerine mahzurlu olarak gösterilen mahzurlu olarak gösterilenlere yönelik bir şey yaparlarsa bundan dolayı kınanırlar. Yani zaten ne diyor ayet-i kerimenin devamında? İlla ala ezvacihim evumâ meleket ne diyor? Ondan sonra ne diyor? Fe innehum Öyle mi diyor ayet-i devamında? Yani bunu yaparlarsa bundan dolayı kınanmazlar. Çünkü eş onun eşi, cariye onun cariyesi. Dolayısıyla bundan dolayı kınanır. Peki kim kınanır? Kim levmedilir? lametmek yani ayıplanmak, kınanmak. Yani size yasaklanmışsa, mahzurlu denilmişse ve siz ona yönelirseniz işte o zaman kınanırsınız. فَاُمِّرُوا بِحِفْزِي işte böyle bir durumda Müslümanlar iffetlerini korumakla emrolundular. اِلَّا عَلَى ancak eşleri hariç eşlerine karşı rahat edebilirler. Ve delalale mahzufi yani burada bir ee, mahzuf olması lazım. Mahzufun olduğunu gösteriyor. Ne zikrul laumi fi akhiril ayati. Ayetin sonundaki laum kelimesinin geçmiş olması diyor. Burada bir mahzufun olduğunu bize gösteriyor. Eee ve'l cümletu hin halin nasbin hali diye devam ediyor. İsterseniz burada duralım arkadaşlar. Az bir vaktimiz kaldı. Buraya kadar hep müfessirimizin firayet yöntemiyle bize konuları açıkladığını gördük. Ayetleri açıkladı. Bakın kelimelerin manalarını verdi. İşte Zeccaş'tan, Ferra'dan, Dahak'tan, Hasan-ı Bastan ın alıntılar yaptı. Ondan sonra takım yorumlar yaptı. İşte şu manaya gelir dedi, bu manaya gelir. Şöyle okumak lazım. Bunların hepsi yani bil bilgisini kullandı, mantığını kullandı. Bakın istidlal yaptı, istihraç yaptı, delil getirdi değil mi? Bütün bunlar e, neydi arkadaşlar? Bütün bunlar e, dirayet yöntemiyle tefsir idi. Ama ne yapıyordu müfessir? Bir de, bir de müfessirimiz dirayet yöntemiyle tefsir yapıyordu. İşte şimdi bunu görelim arkadaşlar. Biraz da ondan okuyalım. E, ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Bakın şimdi Şuraya işaretliyorum. İşaretledim. Arkadaşlar. Şevkani önce dirayet yöntemiyle tefsirini yapar. Tamam mı? Dirayet bittikten sonra altı çizili kısmı görüyorsunuz. Vakat ahreca diye. Bu başlığı alta. Bu bir başlıktır diyelim. Bunun anlamı şudur. Artık bundan sonra rivayet kısmı başlıyor. Rivayet kısmı başlıyor. Vakat ahreca dedi. Başlığını attı yani nakletmiştir. Kim? Abdurrazzak ve Ahmed ve Abdü ibn Hümeyd ve Tirmidhi ve Nesai ve ibn-i ve Al-Uqayli ve Al-Hakim ve Sahah ve Al-Bayhaqi ve dalail ve Ziya diyak ve Al-Mukhtar an al bin ve al Kala Bütün bunlar Hz. Ömer'den nakletmişlerdir Ne demiş Hz. Ömer? kane idha unzila ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem al-wahyu peygamberimize vahiy nazil olduğunda peygamberimize vahiy geldiğinde yusmau inda wacihi kadawi'n nahli peygamberimizin yüzünün böyle yan kenarından yani yüzünün yanından bir ses duyuluyordu ne sesi ne kadawi'n nahli ne olsun diye benzer bir ses duyuyorum arkadaşlar Hadi ne var? Nebiye hadi yazın. Neye benzer bir ses? Arrı vızıltısı çok güzel. Hatice yazdı. Fatma yazdı. Arrı vızıltısına benzer bir ses duyuluyordu peygamberimizin yüzünde. Böyle bir ses duyuluyordu. Fe Allahu Allahü aleyhi yevmen gene e, peygamberimize Allah bir gün vahiy indirdi. Fe mekketine saaten. Biz bir süre onu bekledik. Yani zaten bir süre bekledik. Sonra vahiy hali kalktı peygamberden. Vahiy geldi. Gene böyle vızıltı gibi bir ses duyulmaya başlandı. Biz bekledik bir süre. Sonra o hal peygamberimizden kalktı gitti. Yani vahiy hali bitti. Peygamberimiz kıbleye döndü. Fekale dedi ki İsterseniz buradan sonraki ne hep amin diyelim Olmaz mı? Hangi kelime ar vızıltısı diye soruyor. Devi nehl arı. Deviyun vızıltı. Tamam mı emine? Devi vızıltı nehl arı. Deviyun nehl arı vızıltısı. Oldu mu? Ne diyormuş Peygamberimiz? Allahümme zidna ve la tenkusna ve akrimna, ve la tuhinna vea'tina ve la tahrinna va'afirna ve la tu'fir aleyna ve'ardina bu şekilde peygamberimiz dua yapmış arkadaşlar. Yani bu duayı nasıl çevireyim ki? Çevirelim mi? Buna bir sadece amin diyelim isterseniz. Çevirelim arkadaşlar? Zaman kalmasa çevireceğim okuyayım da. Eee thumma sonra demiş ki peygamberimiz Lakad onzila aleyhi ashrua ashru ayatin bana on ayet nazil oldu men aqamehun ne kim onların hakkını verirse dahala cennet cennete girer sonra okudu, kad afla al mueminonu, hatta xatmal ashra, kad afla ayetlerini okumaya başladı. Nereye kadar? 10. ayeti bitirinceye kadar. Demek ki kim bu ayetleri okur ve o da ifade edildiği gibi hareket ederse, hakkını verirse o kişi cennete girer demiş Peygamberimiz. Ve fi isnadih Yunus bin Sulaym el-Eyli. قال النسائي لا نعرف أحدا lavahu an indisiha bin illa Yunus bin Suleym ve Yunus lan demiş. Oraya geçelim. O hadis tekniğinde bu sened zincirindeki bir kişiyi değerlendir. İşte işte diyor ki, bu adam bil, bilmediğiniz tanımadığınız bir kişi. Geçelim. Ve ahrace'l Buhariyu Buhari nakletmiş arkadaşlar. Nerede? Buhari'nin kaç var arkadaşlar? Özellikle Tabi çok kitabı var da özellikle iki tanesi çok meşhur olmuş. Nedir bunlar? Biri, biri hangisi? Biri nedir? Biri, biri, biri, biri, biri, sayla başlıyordu. Sahih-i Harika Nebiye. Peki ikincisi? Tamam biri sahih. Sahih-ül Bukhari. Çok güzel. İkinci kitabı nedir? Çok meşhur bir kitabı daha var. Edeb-ül Müfret Nebiye yazdı. Evet çok güzel. İşte bu orada geçiyor. Ahmed el-Bukhari fi'l-edeb edeb adlı kitabında Buhari nakletmiştir. Demek ki bu sahih'te yok. Ve Nesaiyü ve İbnü'l-Münzir ve Hakim ve Sahihahu ve bütün bunlar En Yezid bin e, Babanus bu kişiden arkadaşlar rivayet etmişler. Demiş ki bu Yezid bin Babanus Kulna <Gülüyor> li Ayşe. Biz Hazreti Ayşe'ye dedik ki, "Keyfe kana hulku Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem?" Ee, hepimiz bunu biliyoruz, değil mi? Ne sormuş Hazreti Ayşe'ye? Ne sormuş bu, bu kişi arkadaşlar? "Keyfe kana hulku Rasulillah?" Yani yani Evet, evet yazalım hızlı bir şekilde. Yani ahlakı nasıldı evet peygamberimizin ahlakı nasıldı diye sorduk peki قالت Hz. Ayşe dedi ki kana hulukuhu'l-Kur'an'a onun ahlakı neymiş peygamberimiz arkadaşlar Kur'andı yani peygamberimiz yaşayan tabi caizse yaşayan Kur'an'dı. Sonra قالت sonra Hz. Ayşe dedi ki Iı, takra suratel müminuna yani mü, müminun suresini oku. yani o takra o suratel müminine mümin suresini okursan bunu görürsün demek ki şunu demek istiyor kad aflehal müminuna fakara hatta belagal aşra yani bu ayetleri oktu Hazreti Aişe ıı, 10. ayete kadar fakalet ve dedi ki Hakikaten, Kulu Kursûlü Lêsallallahu sellem İşte Peygamber ahlakı bu ayetlerde ifade edildiği gibi, yani Peygamber bu ayetlerde belirtilen hususları birebir yaşıyordu. Bazı yerde siz Kur'an okumuyor musunuz diye geçer. Neden hocam? Şaban neden çıktı bu? Anlamadım. Kim siz Kur'an okumuyor musun? Ha, e, yani okumuyor musunuz? Doğru söylüyorsunuz. Tekraul Kur'an'a, Kur'an'ı okursanız El-Mü'minûne, Mü'minûn Suresini ok okumuyor musunuz? Okursanız göreceksiniz demek istiyor. Yani orada kasıt Kur'an'daki bu ayetleri. Kendisi ondan sonra Kadâfıha-l-Mü'minûne, okudu. Hatta Belag'ar 10, 10. ayete varıncaya kadar. Sonra dedi ki Hazreti Ayşe Hâkede kâne huluk resulül sallallahu aleyhi ve sellem işte Peygamber'in ahlakı Öyleydi. Yani bu 10 ayette Berit'le hususları harfiyen yaşıyordu. Harfiyen yerine getiriyordu. Ee, diyelim ve burada duralım arkadaşlar. Bir iki tane daha böyle rivayet var bununla ilgili. Onları da siz okursunuz. Ee, böylece arkadaşlar Şevkani'nin tersizini az biraz tanıma imkanı bulduk. Neyi gördük? Suriyenin başında bir takım bilgiler veriyor sure ile ilgili bilgiler veriyor. Arkasından rivayet yöntemiyle tefsirini tesiri, yapıyor ayetlerin. O kısım bittikten sonra da rivayet yöntemine geçiyor. Rivayet yöntemiyle de bize ayetleri tefsir ediyor. E, ayetlerin yorumu, anlamı, fazileti, açıklaması ile ilgili rivayetler varsa onların naklediyor. İşte bundan tamamını burada biraz önce görmüş oldu. Allah müfessirimize rahmet etsin. İlminden feyizlenmeyi bize nasip etsin. Dersimizi takip eden, bizi dinleyen bütün arkadaşlarım da, bu arada Murat Oruç da dahil olmak üzere geçmişlerine rahmet etsin. Mekanlarını, hepimizin ölmüşlerinin mekanlarına cennet eylesin. Bize de öldüğümüz zaman deme cennetteki nimetleri nasip eylesin diyerek dersiniz. Bitirmiş olalım. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar.